Enbiya Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İnsanların hesaba çekilecekleri zaman yaklaşmıştır. Oysa onlar yine de aldırmazlık içinde yüz çevirmektedirler. Onlar Rablerinden kendilerine gelen her yeni uyarıyı, kalpleri gaflet içinde bulunduğundan alay alarak dinlerler. O zulmedenler aralarında gizlice şöyle konuşmaktadır. O da sizin gibi bir insan değil mi? Öyleyse göz göre göre kendinizi büyüye mi kaptıracaksınız? Peygamber dedi ki, Benim Rabbim gökte ve yerde konuşulan her sözü bilir. Çünkü o çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Ama onlar, hayır, onun söyledikleri karma karışık rüyalardır. Belki de o bütün bunları uydurmaktadır ya da o bir şairdir. Böyle değilse önceki peygamberler gibi o da bize bir mucize getirsin demektedirler. Bunlardan önce yok ettiğimiz hiçbir kent halkı inanmamıştı. Şimdi bunlar mı inanacaklar? Biz senden önce de elçi olarak yalnız kendilerine vahy ettiğimiz erkekleri göndermiştik. Bilmiyorsanız kitab ehli olanlara sorun. Biz onları yemek yemeyen birer ceset yapmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık. Aşırı gidenleri ise yok ettik. Andolsun ki size içinde her türlü uyarı bulunan bir kitap indirmiş bulunuyoruz. O halde hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz zulmetmekte olan nice kentleri kırıp geçirdik ve onlardan sonra da nice başka topluluklar var ettik. Onlar azabımızı hissettiklerinde hemen oradan kaçmaya kalkışıyorlardı. Hayır, kaçmaya çalışmayın. Yine sizi azdıran o refaha ve evlerinize dönün. Çünkü sorguya çekileceksiniz. Onlar dediler ki, eyvah olsun bize. Gerçekten biz kendimize yazık edenlerdenmişiz. Bu feryatları sürüp giderken biz onları biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirdik. Biz göğü, yeri ve arasındaki her şeyi oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Hayır. Biz hakkı batılı yok etmesi için üzerine göndeririz. Böylece o yok olur gider. O halde Allah'la ilgili yapmakta olduğunuz nitelemelerden ötürü size yazıklar olsun. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi O'nundur. O'nun katında bulunanlar, O'na ibadet etmekten büyüklenmezler ve usanmazlar. Onlar gece gündüz tesbih ederler, hiç ara vermezler. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım tanrılar edindiler de, ölüleri onlar mı diriltecek? Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka tanrılar olsaydı, göklerinde yerinde düzeni bozulurdu. O halde arşın Rabbi olan Allah, onların bu tür nitelemelerinden uzaktır. Allah yaptıklarından sorgulanamaz. Onlarsa sorgulanacaktır. Buna rağmen onlar, Yine de onun dışında tanrılar edindiler. De ki, öyleyse haydi bu konuda delillerinizi getirin. İşte benimle birlikte olanların kitabı ve benden öncekilerin kitabı ortadadır. Ama onların çoğu gerçeği bilmezler. Bundan dolayı yüz çevirirler. Biz senden önce hiçbir elçik göndermedik ki ona, Benden başka ilah yoktur, öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Onlar, Rahman çocuk edinmiştir diyorlar. O bu tür şeylerden uzaktır. Hayır, melekler Allah'a ibadet eden onurlu varlıklardır. Onlar ondan önce söz söylemezler ve sadece onun buyruğu doğrultusunda hareket ederler. O onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Onlar ancak Allah'ın hoşnut olduğu kimselere şefaat edeceklerdir. Çünkü onlar onun korkusundan titremektedirler. Bununla birlikte onlardan her kim gerçekten ben Allah'ın dışında bir tanrıyım diyecek olursa, biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz. İnkar edenler göklerle yerin bitişik olduğunu, bizim onları sonradan birbirinden ayırdığımızı, ve canlı olan her şeyi sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? O halde onlar hala inanmayacaklar mı? Biz kendilerini sarsmaması için yere sabit dağlar yerleştirdik ve onların istedikleri yerlere ulaşabilmeleri için de geçitler, yollar var ettik. Biz göğü de güvenli bir çatı olarak kurduk. Onlar yine de göklere ilişkin bu ayetlerden yüz çeviriyorlar. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri belli bir görüngede yüzmektedir. Biz senden önce hiçbir insana ölümsüzlük vermiş değiliz. Şimdi sen ölecek olursan onlar ölümsüz mü olacaklar? Her can ölümü tatacaktır. Biz sizi iyi ve kötü şeylerle denemekteyiz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. İnkar edenler seni gördüklerinde, Tanrılarımızı diline dolayan bu mudur diyerek seni alaya alırlar. Oysa onlar çok merhametli olan Allah'ın kitabını inkar etmektedirler. İnsan aceleci bir yapıda yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Benden bunu çabuklaştırmamı istemeyin. Ama onlar yine de, eğer doğru söylüyorsanız, Bu bizi korkuttuğunuz azap ne zaman gerçekleşecek demektedirler. Keşke inkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından saran ateşi savamayacakları ve kendilerine yardım edilmeyecek olan zamanı bir bilselerdi. Belki de bu onlara ansızın gelecek ve kendilerini şaşkına çevirecektir. Artık ne onu geri çevirebilirler ne de kendilerine süre tanınır. Andolsun ki senden önceki elçilerle de alay edilmişti. Ama alay konusu ettikleri şey alay edenleri çöpe çevirip kuşatı vermişti. De ki: Gece ve gündüz Rahman olan Allah'a karşı sizi kim koruyabilir? Hayır. Onlar Rablerini anmaktan yüz çevirmektedirler. Yoksa onların bize karşı kendilerini koruyacak tanrıları mı var? Onlar ne kendi kendilerine yardım edebilirler ne de bizim tarafımızdan onlara sahip çıkılır. Doğrusu şu ki, biz onların da, atalarının da uzun bir süre nimetlerimizden yararlanmalarını sağlamıştık. Onlar bizim yerküriye gelip, etrafından eksiltmekte olduğumuzu görmüyorlar mı? O halde üstün gelecek olanlar onlar mı? De ki, ben sizi ancak ile uyarıyorum. Ne var ki sağırlar, yarıldıklarında çağrıyı işitmezler. Andolsun ki Rabbinin azabından onlara hafif bir esinti dokunacak olsa yazıklar olsun bize. Meğer biz kendimize yazık etmişiz derler. Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız. Hiç kimse haksızlığa uğratılmaz. Yapılan iş hardal tanesi ağırlığınca bile olsa onu getiririz. Biz hesap görücü olarak yeteriz. Ant olsun ki biz Musa ile Harun'a hakla batılı ayırt eden kitabı korunanlar için bir ışık ve bir öğüt kaynağı olarak verdik. O korunanlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar ve kıyamet gününün gelip çatacağını düşünerek ürperirler. İşte bu Kur'an da bizim indirmiş olduğumuz kutlu bir uyarıdır. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Andolsun ki biz Daha önce İbrahim'e de iyi ile kötüyü ayırt etme yeteneği vermiştik. Biz onun buna ehil olduğunu biliyorduk. O babasına ve kavmine, ''Sizin şu karşısında durup taptığınız heykeller nedir?'' diye sormuştu Onlar da, ''Biz atalarımızı bunlara ibadet eder bulmuştuk.'' diyerek cevap vermişlerdi. Bunun üzerine İbrahim, ''Andolsun ki siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içine düşmüşsünüz.'' dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa bizimle eğleniyor musun? dediler. İbrahim dedi ki, hayır, ama Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de bu gerçeğe tanık olanlardanım. Allah'a yemin olsun ki siz dönüp gittikten sonra, putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Bunun üzerine O, başvurmaları için bıraktığı en büyükleri dışında, bütün putları paramparça etti. Onlar, bunu tanrılarımıza kim yaptı, kuşkusuz bu kişi zalimlerden biridir dediler. İçlerinden bir kısmının, İbrahim adında bir gencin onları diline doladığını işitmiştik demesi üzerine, diğerleri, o halde onu insanların huzuruna çıkarın, belki onun aleyhinde tanıklık ederler dediler. İbrahim, halkın huzuruna çıkarılınca, Ey İbrahim, Bunu tanrılarımıza sen mi yaptın? Dediler. İbrahim dedi ki, Hayır, onu şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorsa ona kendiniz sorun. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurup, Gerçekten haksız olan sizsiniz, siz dediler. Sonra başlarını önlerine eğerek, Putların konuşmayacağını kuşkusuz sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki, Öyleyse siz Allah dışında size hiçbir yarar ve zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah dışında taptıklarınıza da yazıklar olsun. hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Bunun üzerine birbirlerine, eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve böylece tanrılarınıza yardım edin, dediler. Ama biz, ey ateş, İbrahim'e serinlik ve esenlik kaynağı ol dedik. Onlar İbrahim'e kötülük yapmak istediler. Ama biz onları en büyük zarara uğrayanlardan kıldık. Böylece biz onu ve Lut'u kurtardık ve onları alemler için bereketli kıldığımız bir yere ulaştırdık. Ona İshak'ı ve ayrıca Yakub'u bağışladık ve her birini de iyi kimseler kıldık. Onları buyruğumuzla doğru yolu gösteren önderler yapmış, Ve onlara iyilik yapmayı, namazı kılmayı ve zekatı vermeyi vahyetmiştik. Onlar bize kulluk eden kimselerdi. Biz Lut'a da hüküm ve ilim vermiş ve onu çirkin işler yapan o kentten kurtarmıştık. Onlar gerçekten yoldan çıkmış kötü bir toplumdular. Ve onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o iyi kimselerdendi. Nuh'u da an Hani o bunlardan önce dua etmişti de, biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayan kavmine karşı ona yardım etmiştik. Gerçekten onlar kötü bir toplumdular. Bu yüzden onların hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı dağın Hani onlar halka ait davarların girdiği bir ekin tarlası hakkında hüküm vermişlerdi. Biz de hükümlerine tanık olmuştuk. Biz onun fetvasını hemen Süleyman'a anlatmıştık. Biz onların her birine bilgelik ve ilim vermiştik. Nitekim Davud'la birlikte tesbih etmeleri için biz dağları ve kuşları onun emrine amade kılmıştık. Bütün bunları yapan bizdik. Yine biz ona sizi savaşın şiddetinden koruması için zırh yapma sanatını öğretmiştik. O halde hala şükretmeyecek misiniz? Süleyman'ın emrine de güçlü rüzgarı vermiştik. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi bilenleriz. Şeytanlardan Süleyman için dalgıçlık yapan ve bundan başka işler görenler de vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyübu da an. Hani o Rabbine, ''Başıma bu hastalık geldi.'' ''Sense merhametlilerin en merhametlisisin'' diyerek seslenmişti. Biz de onun doğasına karşılık vererek hastalığını gidermiştik. Katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir ibret olması için de ona ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını vermiştik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkfili dağın. Onlardan her biri sabredenlerdendi. Bu yüzden biz, onları rahmetimize sokmuştuk. Çünkü onlar iyilerdendi. Zünnunu da an. Hani o öfkeli bir halde halkından ayrılmış ve bizim kendisine güç yetiremeyeceğimizi sanmıştı. Ancak o karanlıklar içinde, senden başka Tanrı yoktur, sen bütün eksikliklerden uzaksın, ben gerçekten zalimlerden oldum diyerek Rabbine seslenmişti. Biz de onun duasına karşılık vererek, onu tasadan kurtarmıştık. İşte biz inananları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o, ey Rabbim, beni tek başıma bırakma. Bununla birlikte, sen varislerin içinde en iyi olansın diyerek seslenmişti. Biz de onun duasına karşılık verdik ve ona Yahya'yı bağışladık. Onlar hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar, umarak... Ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı içindeydiler. Irzını korumuş olan Meryem'i de an. Biz ona ruhumuzdan üflemiş, Kendisini ve oğlunu alemler için bir mucize kılmıştık. Gerçekten bu tek bir ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana ibadet edin. Onlar aralarındaki birliği bozdular. Oysa sonunda hepsi bize dönecektir. Öyleyse kim inanarak iyi işler yaparsa, onun çalışmasına nankörlük edilmez. Çünkü biz onun çalışmasını yazmaktayız. Yok ettiğimiz bir kentin halkına artık geri dönmeleri yasaktır. Sonunda Yecüc ile Mecüc'ün önlerinin açılıp, onların her tepeden akın edecekleri, Ve gerçek söz olan kıyamet yaklaştığı vakit bir de bakarsın ki inkarcıların gözleri dona kalmıştır. Yazıklar olsun bize, gerçekten biz bundan habersizmişiz, meğer biz kendimize yazık eden kimselermişiz diyeceklerdir. Siz ve Allah dışında taptıklarınız cehennemin yakıtısınız, siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar gerçekten Tanrı olsalardı, oraya girmezlerdi. Oysa onlardan her biri orada sürekli olarak kalacaktır. Onlar için orada inleme vardır. Ve onlar orada hiçbir şey işitmezler. Ama kendileri hakkında tarafımızdan iyilik yazılmış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır. Böylece onun uğultusunu işitmeyecekler ve canlarının çektiği nimetler içinde, sürekli kalacaklardır. O en büyük korku bile onları tasalandırmayacaktır. Çünkü melekler onları işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılayacaklardır. Biz o gün göğü kitap dürer gibi düreceğiz. İlk yaratmayı başlattığımız gibi onu yeniden tekrarlayacağız. Üzerimizde bir vaat olarak bunu mutlaka yapacağız. Ant olsun ki biz Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak iyi işler yapan kulların mirasçı olacaklardır diye yazmıştık. İşte gerçekten bunda Allah'a ibadet eden bir toplum için bir öğüt vardır. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyolunmaktadır. O halde artık Müslüman olacak mısınız? Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa de ki, ben bu gerçeği hepinize aynı şekilde duyurmuş bulunuyorum. Doğrusu tehdit edildiğiniz konunun yakın mı uzak mı olduğunu da bilmiyorum. Kuşkusuz Allah sözün açığını da bilir, gizlemekte olduklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizin için bir sınama ve kısa bir süreye kadar yararlanmadır. Peygamber dedi ki: Ey Rabbim! Aramızda gerçekli hükmet. Bizim Rabbimiz çok merhametli olan Allah'tır. Sizin nitelemelerinize karşı yardım istenecek olan da odur. Hac suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Öyle ki onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiğini unutacak, her gebe kadın yükünü düşürecektir. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Ancak Allah'ın azabı çok daha şiddetlidir. İnsanlardan öyleleri vardır ki, Allah hakkında bilmeden tartışırlar ve her azgın şeytanın peşinden giderler. Oysa şeytan hakkında şöyle yazılmıştır. O kendisini dost edinen kimseyi kesinlikle saptırır ve onu alevli ateşin azabına sürükler. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra yeniden dirilme konusunda kuşkudaysanız, bilin ki biz sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka, sonra da şekli belirli belirsiz bir et parçasından yaratmış bulunuyoruz ki size gücümüzü açıkça gösterelim. Biz doğmasını dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak dünyaya getiririz. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. Bununla birlikte kiminiz erken yaşta ölürken, kiminiz de ömrünün en düşkün dönemine ulaştırılır. Öyle ki bilirken bir şey bilmez olur. Sen yeryüzünü de kupkuru ve cansız görürsün. Ama biz üzerine yağmur indirdiğimizde o hemen harekete geçer, kabarır ve her türden gönlü açan bitki yetiştirir. Bütün bunlar Allah'ın mutlak gerçek olduğunu, ölüleri O'nun dirilttiğini, O'nun her şeye gücünün yeteceğini, kıyamet gününün geleceğini ki bunda hiçbir kuşku yoktur ve Allah'ın kabirlerde olanları dirilteceğini göstermektedir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilmeden, bir yol göstericisi olmadan ve aydınlatıcı bir kitabı da bulunmadan Allah hakkında tartışır. Allah yolundan saptırmak için büyüklük taslayarak tartışmayı sürdürür. Dünyada onun için aşağılanma vardır. Biz kıyamet gününde ise ona yakıcı bir azabı tattıracağız. O zaman kendisine işte bu önceden senin iki elinin yaptığı işler yüzündendir. Çünkü Allah kullarına karşı zulmedici değildir denilecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kulluğu sınırda tutar. Öyle ki kendisine bir iyilik gelecek olsa onunla mutlu olur. Ama başına onu sınamak için bir kötülük gelecek olsa hemen dinden yüz çevirir. Bu kişi dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. İşte apaçık kayıp budur. Allah dışında kendisine ne zarar, Ne yarar vermeyecek olan şeylere yakarır. İşte en büyük sapkınlık budur. O kendisine zararı yararından daha çok olana yalvarır. Ne kötü koruyucu, ne kötü arkadaştır. Hiç kuşkusuz Allah, inananları ve iyi işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Gerçekten Allah ne dilerse yapar. Kim Allah'ın dünyada ve ahirette elçiye yardım etmeyeceğini sanıyorsa, göğe bir yolla çıkmaya çalışsın ve sonra da orada yol alsın. Sonunda da bir baksın, başvurmuş olduğu çıkış yolu öfkelendiği şeyi giderebilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirmiş bulunuyoruz. Gerçekten Allah dilediğini doğru yola ulaştırır. İnananlara, Yahudi olanlara, Sabilere, Hristiyanlara, Mecusilere ve Allah'a ortak koşanlara gelince, hiç kuşkusuz Allah, kıyamet gününde onlar arasında hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye tanık olandır. Göklerde ve yerde olanların, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanlardan birçoğunun, Allah'a secde ettiklerini görmüyor musun? Bir çoğu hakkında ise azap kesinleşmiştir. Allah kimi aşağılayacak olursa artık onu yükseltebilecek hiç kimse yoktur. Gerçekten Allah ne dilerse yapar. İşte Rableri konusunda birbirleriyle tartışan iki karşıt grup. Bunlardan inkar edenlere, onlara ateşten giysiler biçilecek, Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bu suyla karınları içinde olanlar ve derileri eritilecektir. Onlar için demirden topuzlar vardır. Acıdan dolayı ne zaman oradan çıkmak isteseler, her defasında oraya geri döndürülecekler ve tadın bakalım o çok yakıcı olan azabı denilecektir. Kuşkusuz Allah, inananları ve iyi işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Onlar orada altın bilezikler, inciler takınırlar ve oradaki giysileri ipektir. Çünkü onlar dünyada sözün en güzel olanına yöneltilmişler ve çok övülen Allah'ın yoluna ulaştırılmışlardır. İnkar edip Allah'ın yolundan ve içinde yerli olanla dışarıdan geleni eşit kıldığımız mescidi haramdan alıkoyanlar bilsinler ki, kim orada zulümle yanlış yola sapmak isterse, biz ona can yakıcı bir azap tattırırız. Bir zamanlar İbrahim'e Kabe'nin yerini gösterdiğimizde, ''Bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edecek, kıyama duracak, rükû ve secde edecek olanlar için temiz tut.'' demiştik. İnsanlara haccı duyur, gerek yaya gerek uzak yoldan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Böylece kendileri için bir takım faydalara tanık olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak vermiş olduğu hayvanları belli günlerde keserken üzerlerine Allah'ın adını ansınlar. Bu hayvanlardan siz yiyin hem de darlık içindeki yoksula yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler. Bu böyledir. Kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. Haram oldukları size bildirilenler dışındaki hayvanlar, size helal kılınmıştır. Öyleyse artık putlara tapınma pisliğinden kaçının ve yalan sözden sakının. Kendisine ortak koşmaksızın, Allah'ı bir tanıyan inananlar olun. Her kim Allah'a ortak koşacak olursa, sanki o yüksekten düşüp de kendisini kuş kapmış ya da Rüzgar onu uzak bir yere atmış gibidir. Bu böyledir. Her kim Allah tarafından konulmuş olan simgelere saygı gösterecek olursa, gerçekten bu kalplerin takvasındandır. Bu hayvanlarda belli bir süreye kadar sizin için bir takım faydalar vardır. Sonra bunların varacağı yer beyt-i atiktir. Biz her topluma bir kurban ibadeti, bir kulluk biçimi koyduk ki Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar. Sizin ilahınız tek ilahtır. Bu yüzden kendinizi ona teslim edin. Sen Allah anıldığında kalpleri ürperen, başlarına gelene sabreden, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda bağışta bulunan alçak gönüllüleri müjdele. Biz büyükbaş hayvanları da Allah'ın simgeleri olarak belirledik. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde kurban edilirken saf saf dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız olarak yere düştüklerinde de etlerinden yiyin. İhtiyacını gizleyene de gizlemeyene de yedirin. Böylece biz şükretmeniz için onları sizin hizmetinize vermiş bulunuyoruz. Bunların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Ama ona yalnız sizin takvanız ulaşır. İşte sizi doğru yola ulaştırdığından dolayı Allah'ı yüceltmeniz için O, bu hayvanları böylece sizin emrinize vermiş bulunmaktadır. İyilik yapanları müjdele. Kuşkusuz Allah inananları koruyacaktır. Çünkü Allah hain ve nankör kimseyi sevmez. Kendilerine karşı savaş açılanlara zulme uğramalarından dolayı savaşma izni verilmiştir. Kuşkusuz Allah onlara yardım etmeye gücü yetendir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden ötürü haksız yere yurtlarından çıkarılmışlardır. Eğer Allah'ın bir kısım insanları diğer bir kısmıyla def etmesi olmasaydı, İçlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılıp giderdi. Andolsun ki Allah, kendine yardım edene elbette yardım edecektir. Çünkü Allah çok güçlü, çok yüce olandır. Allah'ın yardım edeceği o kimseleri ülkede güç sahibi kılacak olsak, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülüğü engellerler. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Eğer bunlar seni yalanlıyorlarsa, bil ki onlardan önce Nuh, Ad, Semud, İbrahim, Lut kavimleri ve Medyen halkı da elçilerini yalanlamışlardı. Aynı şekilde Musa da yalanlanmıştı. Ben de inkar edenlere bir süre tanımış, sonra da onları yakalayıvermiştim. Benim onları cezalandırmam nasılmış görsünler. Biz halkı zulme devam ederken nice kentleri yok ettik. Duvarları tavanlarının üstüne çöktü, geride nice kullanılmaz kuyular ve bomboş yüksek saraylar kaldı. Onlar hiç yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Eğer dolaşsalardı düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olurdu. Çünkü gerçekte gözler körleşmez ama asıl göğüslerdeki kalpler körleşir. Onlar senden asabın çabuklaştırılmasını istiyorlar. Oysa Allah sözünden asla caymaz. Bununla birlikte Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Nice kentler vardı ki halkı zulme devam ederken, ben kendilerine süre tanımış ve sonra da onları yakalayıvermiştim. Sonunda dönüş bana olacaktır. De ki, ey insanlar, ben size apaçık anlatan bir uyarıcıyım. İnanan ve iyi işler yapanlar için bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. Ayetlerimizi etkisiz kılmak için çalışanlara gelince, onlar cehennemlik olacaklardır. Bizim senden önce göndermiş olduğumuz hiçbir elçi ve peygamber yoktur ki, o bir istekte bulunduğunda şeytan onun isteğine bir düşünce besvese katmış olmasın. Ancak Allah, şeytanın kattığını giderir ve sonra da ayetlerini sağlamlaştırır. Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Şeytanın katması, kalplerinde hastalık olanlara, ve kalpleri katılaşanlara Allah'ın bir sınama yapması içindir. Gerçekten kendilerine yazık edenler, derin bir ayrılık içinde bulunmaktadırlar. Bir de kendilerine ilim verilmiş olanların, o Kur'an'ın Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilmeleri, ona inanmaları ve böylece kalplerinin ona saygıyla bağlanması içindir. Gerçekten Allah, inananları doğru yola ulaştırandır. İnkâr edenlerse kıyamet saati kendilerine ansızın gelinceye ya da o kısır günün azabı gelip çatıncaya kadar, Kur'an hakkında kuşku duymaya devam edeceklerdir. İşte o gün hükümranlık Allah'a aittir. O, aralarında hükmünü verecektir. İnananlar ve iyi işler yapanlar, nimet cennetlerinde olacaklardır. İnkâr edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar içinse, alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret edenlere ve bu yolda öldürülenlere ya da ölenlere gelince, Andolsun ki Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Çünkü Allah rızık verenlerin en iyisidir. O onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Çünkü Allah elbette çok iyi bilendir, halimdir. Bu böyledir. Kim kendisine yapılan saldırıya denk bir tepkiyle karşılık verdiği halde yine de kendine saldırılırsa andolsun ki Allah ona yardım edecektir. Çünkü Allah elbette çok affeden, çok bağışlayandır. Bu böyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Kuşkusuz Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. Bu böyledir. Çünkü Allah gerçektir. Onun dışında çağırdıklarıysa batıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok büyük olandır. Allah'ın gökten su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmüyor musun? Doğrusu Allah çok lütuf sahibi olan, çok iyi haber alandır. Göklerde olanlarda, yerde bulunanlarda onundur. Gerçekten Allah kendine yeten çok övülendir. Allah'ın yerde olanları ve buyruğuyla denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdiğini görmüyor musun? Göyde izni olmaksızın yerin üzerine düşmemesi için o tutmaktadır. Gerçekten de Allah çok şefkatli, çok merhametli olandır. O size hayat verendir. Sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecektir. Buna rağmen insan yine de çok nankördür. Biz her toplum için, uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı belirledik. Bu yüzden onlar bu konuda seninle tartışmaya girmesinler. Sen Rabbine çağır. Çünkü sen doğru bir yol üzerindesin. Eğer seninle tartışırlarsa de ki, Allah yapmakta olduklarınızı en iyi bilendir. Allah kıyamet gününde ayrılığa düştüğünüz konularda hükmünü verecektir. Sen Allah'ın gökte ve yerde ne varsa hepsini bildiğini bilmez misin? Bütün bunlar bir kitaptadır. Gerçekten bu Allah'a göre kolaydır. Onlar Allah dışında Allah'ın kendilerine hiçbir güç indirmediği ve kendilerinin de haklarında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere tapmaktadırlar. Zalimlerin hiç yardımcısı yoktur. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğunda, inkârcıların yüzlerinde hemen hoşnutsuzluk sezersin. Onlar neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak olurlar. De ki, size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın inkar edenler için vaat etmiş olduğu cehennem, orası ne kötü varış yeridir. Ey insanlar! Size bir örnek verilmektedir. Onu dinleyin. Sizin Allah dışında taptıklarınız hepsi bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu ondan geri alamazlar. İsteyen de istenen de ne kadar acizdir. Onlar Allah'ı anlamaları gerektiği gibi anlayamamışlardır. Gerçekten de Allah çok güçlü, Çok yücedir Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçmektedir. Gerçekten Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. O onların önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Sonunda bütün işler Allah'a döndürülür. Ey inananlar! Rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin ve iyi işler yapın ki, kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi savaşın. O sizi seçti ve din konusunda, babanız İbrahim'in dinini izletmekle, üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Elçinin size tanık olması, sizin de insanlara tanık olmanız için, sizi hem bundan önce, hem de bu Kur'an'da Müslümanlar olarak adlandıran da odur Öyleyse namazı kılın zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın Çünkü o sizin mevlanızdır o ne güzel mevla ne güzel yardımcıdır